salatu vesselamu ala resulillah. Bir konuşmada nelere dikkat edeceğimizi e, özet olarak ifade etmeye çalışayım. Önce tabii konuya kapsamlı bir şekilde hazırlanmak gerekiyor. Sonra nasıl sunacağız e, sunma konusundaki hem dili düzgün kullanma e, hem güzellik ve estetiğe dikkat etme e, yönüyle e, kendimizi bağlı göreceğimiz hususlar var. Bu altyapıya dayalı olarak e, önce anlatacağımız konuyu kendimiz beğenmeliyiz. Hem konuyu içselleştirme yönüyle hem e, beğenilme fikri kabul ettirme, bir duygu yönüyle insanlarda belirli bir hassasiyet sağlama, efendim, insanlarda bir değişiklik için gayrete getirme gibi hususlar bir konuşmanın amacıdır. Yani konuşmalar ya bilgi öğretir ya bazı duyguları canlandırır, e, insanların hislerine hitap eder, konuşmalar e, veya bir değişiklik amaçlandırır efendim e, veya efendim e, karşılıklı iletişim için e, hassasiyetler e, söz konusu olur. Eee Yapacağımız her konuşmayı, konuşmadan da öte her yapacağımız işi önce kendimiz beğenmeliyiz. Namaz mı kılıyoruz? Kıldığımız namaz Allah'a layık olmaktan öte önce bize layık olmalı. Bir Müslüman olarak namazın hakkını vermeliyiz. Kendimiz önce kaliteli bir not verebilmeliyiz kendimize. Kendimizin beğenmediği bir namazı başkasının, Allah'ın beğenmesini ne kadar bekleme hakkımız olur. Bir konuşma yapacaksak, bir ders hazırlığı içindeysek önce vicdanen rahat olmalıyız. Evet. Hatta kendimiz kendimizi zor beğenen bir durumda olursak daha başarılı olur. Başkalarını daha kolay beğenelim Başkalarını daha kolay affedelim Başkaları için Çok ince ölçüler Koymayalım Eleğimiz biraz kalın olsun Başkalarını Tartarken incelerken ama kendimiz için Daha hassas teraziler Kullanalım Kolay kolay affetmeyelim kendimizi Düzeltmeye çalışalım Bahaneler peşinde olmayalım. Nedense insanımız kendisine gelince bir sürü bahaneler, gerekçeler uydurur. Başkalarının hiç gerekçesi yoktur. Bahanesi yoktur. Onlara o hakkı tanımaz. Tersi olsa e, olgunluk olacak ve insanlar çok daha güzel geçinecekler. İşte bu tür durumlar e, bizim konuşmamıza da e, ne yapar? Ciddi manada etki eder. Demek ki inandırabildik veya etkileyebildik mi? İstediklerimizi net bir şekilde anlaşılacak tarzda ifade edebildik mi diye konuşma sonunda kendimize sorarken konuşma başlangıcında da bu özellikleri öne çıkartmamız lazım. Ben konuyu çok daha fazla dallandırmadan dikkat edeceğimiz hususları maddeler halinde saymaya çalışayım. Tabii genel sayacağım ve önemine göre değerlendireceğim. Konuşmamız genellikle yıkıcı değil, yapıcı olmalı. Tehditler, suçlamalar, hakaretler, dışlamalar yerine müjdeleyici, kolaylaştırıcı bir üslup. Eleştirilerimiz varsa Karşımızdakilerle ilgili ise yapıcı eleştiriler olmalı. İlginç ve değerli konuları kapsamalı. Hayırlı ve faydalı bir konu seçmeliyiz. Konu seçimi isabetli olmazsa anlatacağımız şeyler de isabetli olmaz. Günceli kaçırmamalıyız konu seçiminde. Karşımızdaki insanların ilgisini öne çıkartmalıyız. Yani köyde söz gelimi trafik kurallarından bahsetmek ne kadar abes olur. Evet. Yani mümkün hayvanlarla alakalı, bitkilerle alakalı, köyde yetişen ürünlerle alakalı bilgi vereceksek o tür konuları daha çok trafik konularına tabii tercih ederiz. Karşımızdakilerin ilgi duymayacağını zannettiğimiz bir veya ilgi duymayacağını düşündüğümüz üslup ve anlatım tarzını tabii ki kullanırsak başarılı bir konuşma yapamayız. Konuşmacı olarak konuşmamız kişiliğimizle bütünleşmeli. Bizim üslubumuz, bizim anlatım tarzımız, bizim inancımız, bizim hayata bakışımız işlediğimiz konuyla da uyum sağlamalı. Söz gelimi dediğim gibi sakallı birisi hoca diye kabul edilen bir kimse haftanın filmlerini anlatsa ne kadar uygun olur konu olarak evet veya resim sanatından bahsetse konu olarak söylüyorum başka başka konular şey yapabiliriz ya da cami kürsüsünden minberden Bugün 10 Kasım gününüz kutlu olsun denilebilir de hüngrüngrüz göz yaşları ile bir hoca yaz tutmuş olsa evet tabi biz de onun yasını mı tutmalıyız öyle bir hocanın veya böyle hocalar var diye yaslı mı olmalıyız? Şen mi ee, o da ayrı bir konu Dolayısıyla hocanın kişiliğiyle ne kadar bağdaşır bu tür konular veya kendi şahsiyetimizle ilgili hiç ilgi duymadığımız veya ilgi duymamamız gereken bir konuyla alakalı bu ee, tambura çeşitleri sazlar ve işte e, müzik aletleri ile ilgili bir konferans vermek herhalde bize düşmemeli. Gibi. E, tabii e, konuyu düzgün seçeriz de seçtiğimiz düzgün konuyu düzgün anlatmayız. O da bir ciddi problemdir. Evet. Tavut konusunu işleriz. Bugün tavut diye bir şey yok artık. O eskidenmiş. Ya da şeytana tavut diyen şöyle insanlar var demeye kalkabiliriz. Evet. Efendim, konuşmada tabii ki belli bir amacımız olmalı. Amaçların en yücesi ve en büyüğü, diğer amaçların da oradan neşet edeceği temel gayemiz, amacımız Allah'ın razı etmektir. Allah rızasına yönelik değilse konuşma, insanları beğense ne olur, beğenmese ne olur? Alkışlasalar ne olur? Yuh, yuhlasalar ne olur? Ama tabii ki Allah'ın rızasına uygun bir konuşma genellikle e, insana da etki eden, insanda değişiklikler e, oluşturmayı hedefleyen bir konuşma olur. Tabii Allah rızasını ana hedef olarak gördüğümüz halde emri bil maruf gibi insanları etkilemek, insanlarda olumlu ahlaki ve ibadi hatta itikadi değişimleri sağlamaya çalışmak da konuşmanın yan amaçlarından olur. Konuşmayı etkileyen bazı etkenler vardır, onları iyi tahlil etmek lazım nedir onlar? konu, dinleyici, ortam ve konuşmacı. Konu cazip olmalı dedik. İyi bir seçim içinde olmalıyız. Çok genel konular doğru olmaz. Söz gelimi ben size namazdan bahsedeceğim. İyi de namazın nesinden bahsedeceksiniz? Fıkhi tarafımı, itikadi tarafımı, huşu ile kılınması gereken bilinç tarafımı efendim, fıkhi tarafıysa namazı bozan yönler mi? Namazın nasıl kılınacağı mı? Nafile namazlar mı? Farz namazlar mı? Namazdaki kıraat mı? Konuyu tasnif etmem lazım. Namaz diye bir konu olmaz. Tabii bunu tasnif ederken karşımda kimlere anlatacağım? Yani bir Ün, i̇lahiyat Fakültesi öğretim üyelerine konuşma yapıyorsam, namazı bozan şeyleri anlatmam herhalde çok abes olur. Evet. Yani karşımdaki insanların ihtiyacı neyse, problemleri neyse, konuyu da ona göre yapmam lazım. Dolayısıyla konu çok önemli. Dinleyiciler önemli. Yani bir köyde yaptığım konuşmayla bir e, Tıp fakültesinde yaptığım bir konuşma herhalde aynı olmaz. Dinleyicilerin yaşı, kültürü, seviyesi, anlayışları, inancı, e, anlatacağım konuyla alakalı e, saplantıları, bilgileri, e, yanlışları vesaire hep hesaba katılmalıdır. Ortam da çok önemlidir, konuşmayı etkiler. Ortamın sıcak veya soğuk olması efendim e, düğün evi veya cenaze evi olması e, efendim e, yani o ortamla tanışıklığımız veya tanışmamamız e, gibi faktörler e, konuşmayı da tabii ki yönlendirir. Düğünde Mars söylüyor arkadaşlar kan, şehit ölüm kırla gidiyor. İyi de bir düğün yani düğünde bile bırakın artık insanlar kan görmesin. O da başka yerlerde olsun veya dozu ayarlansın. Ha i̇çimizde var, söyleyenler de var. Yani biraz daha düğünde Müslümanca eğlenmeyi öne çıkartmak lazım. Haydi kendime de bir taş atayım. Efendim, nasihat eden insanlar biraz neşeli olmalı düğünün havasına uygun tarzda konuşmalılar. Yani düğündür bu. insanların eğlenme ihtiyacı var. Yani bu sakallılar bir düğün yaptılar. Hep ahiretti, ölümdü, vaazdı, nasihatti. Ya böyle düğün mü olur? Dirittirmemeliyiz. Evet. Tamam göbek havası olmasın ama e, matem havası da olmasın ya. Yani. Dolayısıyla ortam önemli. İnsanlar vaaz dinlemeye gelmiyor düğünlerde. Ama onlara da böyle neşenin arasında mesajlar koyabilmeliyiz. Evet. Öteki türlü fayda yerine mümkün tepki oluyor. Hiç fayda sağlanmıyor. Yine konuşmacının durumu da konuşmada ciddi manada etkendir. Kendi ilgileri, uzmanlık alanı, rahatsızlığı veya işte e, heyecanı e, konuşmayı çokça etkiler. Tabii. Hastalığı etkiler mi? Tabii ki etkiler. E, söz gelimi benim arada söylediğim gibi başarılı bir kimse, başarılı bir konuşma yapmakta zorlanır. Tabii. E, Evet, Yani başarılı olmak için başarılı olmamak lazım. O da tabii makineye girerek olmuyor bu işler. Yine konuşma yöntemimiz doğru seçilmeli. Genellikle konuşmalarda dört ana amaç söz konusudur. Onlardan biri tartışmadır. Tabii tartışma mecbur olmadan bir Müslümanın e, katılmaması gereken bir husus Tartışırsak bile ve cadilhum billeti hie ahsen suresindeki ayetten yola çıkarak en güzeliyle güzel mücadele güzel münakaşa güzel tartışma değil en güzel yol ise o şekilde tartışma yapmak gerekir ve cadilhum billeti hie ahsen ahsen en güzeldi. yani güzel olması bile kafi değil. O şekilde tartışacağız. Kavga ederek ben haklıyım, sen haklısın diyerek efendim göbekten aşağı dalbeler vurarak karşımızdakinin şahsiyetine dil uzatarak ağzımızdan köpük saçıp tekfir ederek tartışma olmaz. Bunlar bir müslümanın yapabileceği bir tartışma değil. İlmi olmalı tartışmamız. Hatta karşımızdaki insana söyletebilmeliyiz, söylettirebilmeliyiz bazı hakikatleri. Ben söyleyeceğim o söylesin. Aferin diyeyim benden. Ne güzel isabet ettin. Önemli olan hakkın ortaya konulması. Benim ağzımdan konulmuş, ötekinin ağzından konulmuş. Ona söylettirebilmeliyiz. Bu tür durumlarda muhatabımızın yıkacağımız en son put muhatabımızın nefis putu olmalı. Diğer putları kendine yıktıralım da o put birazcık dursun. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın büyük putu kırmadığı, küçük putları ona kırdıktırdığı, kırdık diye söylediği gibi. Yani aferin sana, bak ne güzel düşünüyorsun Efendim sen şunu da yapmazsın, şunu da kabullenmezsin, akıllı bir insansın diyelim. Tabii kabul etmem. Tabii düzene ben de karşıyım. Desin adam, dediktirelim ona. Yani senin gibi düzenin adamları diyeceğimize önünü açalım biraz, yol gösterelim. Bırak o çatsın ona. Dolayısıyla mesafe kat etmiş olur düzeni reddeden bir kimsenin düzenin nice problemlerini de reddetmelerini gayet rahat sağlarız. Yani bir tasavvufluyla konuşuyorsak söz gelimi sen tabii ki şirk olan hiçbir şeyi kabullenmezsin bir Müslümansın. Allah'tan korkarsın bir şey olarak. Diyelim onun sırtını sığaçlayalım biraz. Ondan sonra şirke karşı çıkan bir anlayışı ona kabul ettirirsek şu şöyle değil mi deyip şirkle alakalı bazı hususlar söylersek mümkün ki kendisi ne yapacak? O daha önce yaptığı şeye tavır alacaktır. Tartışma birinci e, nedir? Amaçtır, yöntemdir. Konuşma ya tartışma için yapılır veya bir şeyi savunmak için yapılır. Müdafaa etmek için. Dini, insani değerleri, kendimizi, sevdiklerimizi savunmak. Üçüncüsü, öğretmek için bir konuşma yapılır. Bir ilmi konuşmadır. Bilgi verirsiniz, öğretirsiniz. E, tabii öğretirken de karşınızdaki insanların yaşına, kültürüne dikkat etmek gerekir. Didaktik bir dil, öğretici bir dil biraz nefislere ağır gelir. Yani şöyledir, böyledir, böyle yap yapmamanız lazım. Hele ikinci tekil veya ikinci çoğul şahıs edatı kullanarak siz şöyle yapamazsınız. Siz böyle yap, yapıyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz. Ee, sen başına şöyle gelse imtihanı kaybedersin. filan gibi böyle ukalaca karşısındakini biraz rencide edecek tarzda bir dil kullanmak doğru bir usul değildir. Öğrencilerimize bile konuşurken onları büyük insan olarak kendine bir arkadaş, kendi anlayışında ve seviyende bir durumda görürsek daha faydalı oluruz. Daha itici değil çekici olmuş oluruz. Evet. Yani öğretici konuşmada da, tekrar edeyim, didaktik bir dil kullanmamak gerekir. Yani öğretici değil, bir sohbet edici tarzda. Allah Resulü'nün e, konuşma tarzları da öyleydi. Yani tepeden aşağıya doğru değil, e, saf düzeniydi, piramit düzeni değildi. Tepelere çıkmış, aşağıdakilere hitap ediyor tarzda değil. Aynı safta duran bir kimsenin, diğer saftakilere mümkün bir adım öne çıkmış, imam olarak öne çıkmış ama aynı safta bulunan insanlara hitabı gibi. Dördüncü şeyde, amaç da duygulandırma olur, hislendirme. Az önce de konuşmuştuk. Nasıl duygulandırma olur? Söz bir cenaze evinde insanların duyguları daha doruktadır. Ee, orada ölüm duygusunu, ölüm ötesi hazırlığı, o vesileyle şirkten, haramlardan sakılmayı, ahiret bilinci içerisinde anlatmak daha kolay olur. Kadınlar biraz hisli insanlardır. Onlara cennet tasvirleri yapmak, efendim e, Allah'ın rahmetiyle sevgisiyle alakalı konuları daha fazla gündemleştirmek konuşmayı daha başarılı kılar. Dinleyicilerin ilgi ve dikkatini toplamak elbette gerekir. Onları güdülendirmek, meraklarını ayakta tutabilmek, ilgileriyle söylediklerimiz arasında devamlı bağ kurabilmek biraz ustalık ister. Ama bunu yapmak, konuşmayı başarılı kılar. İlgileri dağıldığı zaman bir fıkra anlatırız veya onların dikkatini toparlayacak bir mizansen hazırlarız. Biz, mizahi bir anlatım, bir etkili bir söylem geliştiririz. ilgilerini dikkatlerini toparlarız. Baktık ki anlatım tarzımız iyi gitmiyor, insanları uyutuyoruz. O zaman konuyu veya üslubumuzu değiştirebilmeliyiz. İşte söz gelimi cuma hutbesinde insanlar uyuyorsa biraz da hocanın dinli söylemesinden bahsetmemiz gerekir. Yani hava sıcaktır, insanlar yorgundur filan da hatip hatip olmalı ki insanları hop oturup, oturtup hop kaldırmalı bir nevi. Yani heyecanlandırmalı, şevke getirmeli. Onları tabi uyutmamalı. Bunun için sağlam bilgilere dayanmak gerekir. Geniş ve doğru bilgi, araç ve gereçleri iyi kullanmak gibi e, arka planları sağlam olmalı insanların. Atıp tutuyorsa, anlattıklarında ilmi bir değer yoksa, hadis diye işte uydurma rivayetleri söz konusu ediyorsa ne bileyim anlattığı bilgiler insanların kafalarına oturacak cinsten değilse yani malzemeleri dayanakları sağlam değilse tabi iyi bir konuşma bekleyemeyiz bunun için yine yöntemleri de öne çıkartmak lazım ses tonu ne insanların bangır bangır niye bağırıyor biz sağır mıyız şeklinde tepki gösterecekleri şekilde bağırtılarla olmalı ne de çok hafif fısıltıyla konuşmalı. Evet. İkisinin arası dengeli olmalı. İtidal, orta yol. Ama bazen sır vermek gibi çok önemli, enteresan ve biraz gizli bilgiler biraz ses tonu yavaş olarak anlatılır. Kahramanlıkla ilgili cesaret verecek sözler de biraz gümbür gümbür anlatılır. Heyecan, hangi tür heyecan verecekse insan ona göre ses tonu kullanır. Yani hayret uyandıracak bir ifadeyle bir zihninde sorular çağrıştıracak bir ifade aynı söylemle söylenilmez. Efendim dikkat çekmek için kelimenin altını çizer. Konuşmacı. Altını konuşmacının çizdik. Tabi üstünü de çizebilir bazen dinleyici konuşmacının. Üstünü çizmesi bir daha konuşmaya rağbet etmemesi demektir. Onun için ee, etkili bir ses tonu tabi el ve yüz hareketlerinin de e, dengeli bir şekilde olması bazen sinek avlar gibi konuşmacı efendim el kol hareketleriyle sanki beden eğitimi e, dersi yapıyor şeklinde olur bazen de ayakta konuşuyor söz gelimi 23 Nisan şiiri okuyan ilkokul çocuğu gibi eller yanda yapışık, kafa böyle, efendim, heykelin karşısındaki heykel gibi e, konuşur. Her ikisi de tabii ki uygun değildir. E, jestler, mimikler yerinde olmalı ve ne hiç yapılmama ne de çok yapılma durumu söz konusu edilmemeli. Canlılık biraz duygu yükü, biraz renklendirme kişinin hareketleriyle de alakalıdır. Aslında şu olmasa, şu şu kamera denilen şey, ben böyle masada oturup ders anlatmam. Hiç iyi değildir böyle masaya kurulup ders anlatmak. Öğrencilerim bilir. Ben dersi nasıl anlatırım? Ayakta. E soyadım kalkan. Evet. Şimdi de kalkacağım da şu müsaade etmiyor. Evet. Makinelerin emrindeyiz biraz. Onların tutsa. Müsaade eder misin desem anlamaz. Efendim saat ayakta tabii anlatırken heykel gibi dikilmenin de bir anlamı yok. Tabii gezineceksiniz. Hatta ne bu kürsü denilen şey arkadaşların arasında olacaksınız. Renkli, canlı bir anlatım tarzı uygulayacaksınız. Şomenlik yapmayacaksınız. Eyvallah da burada böyle mıymıntılı bir şekilde bir şeyin anlatılması insanların uykusunu getirir. Biraz hareket katmak lazım. Bereket gelsin diye. Yani o da canlı bir konuşma olmalı ki canlandırmalı insanları. Bu kürsüler, bu mikrofonlar, bu oturmalar o canlılığı bana göre öldürüyor. Evet. Hareketli olmalı. Biraz uykusu gelenin yanında hemen dikilmeli. Gözüne bakmalı gerekirse. Göz teması çok önemlidir. Gözlükleri de atmalı göz temasına engel oluyor diye. Araya cam falan koymamalı. Efendim canlarla camların ötesinde candan çıkan seslerle can kulağına hitap etmeli. Evet. Tabii benim gibi ihtiyar ve hasta olursa e, randıman ne kadar olur? O da ayrı bir şey. Siz öyle yapın inşallah. Canlı bir dil, hareketli bir üslup, uyku getirmeyecek bir tarz. Ama bağıran, hakaret eden filan değil. Yani e, konuya uygun tarzda anlatmak. Doğal, açık, anlaşılır, sade bir dil kullanmak. Evet. Tabii her şeyin özü sevgiden, saygıdan, tatlılıktan geçer. Hangi dili öğrenirseniz öğrenin, önce tatlı dili öğrenin deriz. Tatlı dil yoksa öğrendiğiniz dilde size pek bir şey kazandırmaz. Yani dilinizi tatlılaştırın. Tabii tatlı yemekle dil tatlılaşmıyor. Tatlı konuşmayla tatlanıyor. Tabii dil tatlı olursa yüz de tatlı olur. Gülen yüz efendim tatlı bir dil. İnsan başka ne ister ki zaten? Ama tatlı dil diye, güler yüz diye sırıtan bir eda ile efendim komedyen bir üslupla anlatmak değil. Dili tatlılandıracağız dediysek artık reçel çanağına batıracağız demedik. Evet. Tat, tadın da bir sınırı var değil mi? Çok fazla tat tat olmaktan çıkar. Evet. Evet. Tabii çok fazla olmamak kaydıyla söz sanatlarına da yer vermek gerekir. Bazen mübalağa yaparsınız, bazen cansızı konuşturur, intak yaparsınız, bazen kinayeli sözler söylersiniz, bazen tevriye kullanırsınız, bazen mürsel mecaz gibi mecazın çeşitlerine dalarsınız. Yani edebiyattan Arapça ifadeyle belalattan da yararlanırsınız. Evet. Gerektiği zaman heyecan vermek de konuşma için önemlidir. Heyecanlar tabi kısa bir süre içinde olur ama o da insanı ne yapar? Konuşmaya daha bağlar. Heyecana da özellikle genç kesim için ihtiyaç vardır. Ama heyecanlandırmak güzel bir şeydir de heyecanlanmak çok güzel bir şey değildir. Heyecandan tir tir titreyen bir insan, konuşmacı karşısındakilerin biraz aşağılayıcı bakışına muhatap olur. Öyle bakılınca daha bir heyecanlanır. Dolayısıyla heyecanı yenmemiz gerekir. Kürsü korkusu dediğimiz o fobiyi atlatmamız icap eder ki bu yaşlarda bunları yenersek çok daha ileride kolay olur. Efendim pratik olarak bazı konuşma yanlışlarını hatırlatayım. Bunları ne yapalım? Konuşmalarımızda dikkat ederek o hatalardan uzaklaşalım. İki olumsuz bir olumlu yapar. Bilirsiniz ya da bilmelisiniz. İki olumsuz bir olumlu. iki eksi bir artı yapar. Ee, onun gibi. Ben ne Ankara'ya gittim ne Adana'ya gittim. Ne Ankara'ya ne Adana'ya gitmedim. Olmadı şimdi. Hemen git. Yani iki olumsuz, bir olumlu yapar. Gitmediğimi ifade etmek için gittim demem lazım. Ne Adana'ya, ne Ankara'ya gittim. Yani ikisine de gitmedim. Dolayısıyla ne diye iki defa ne geldiyse ne olumsuz ifadesidir. Cümle olumlu bitince ancak olumsuz anlam gelir. Evet ne Şam'ın şekeri demeyelim. Şam'ın şekeri Müslüman insanların şekeri elbette kıranacak bir suç değil. Ne Amerika'nın efendim? Zengisi. Yo, Zenci de bizim insanımız. O da alnı öpülecek insandır eğer Müslümansa. Şey Mazlumsa zaten Amerika'nın eee Koboyuna ne yapılır tercih edilir. Gariban mazlum insan. Evet. Ne Amerikanın şekeri diyelim ne de onun düzeni diyelim söz kelime. Her ikisini de reddediyoruz ama ne onu kabul ederiz ne ötekini. Olumlu kullanacağız ki olumsuz çıksın. Bu konu çoğu yazarlar tarafından bile ne yapılmaz? Doğru şekilde ifade edilmez. Efendim konuşurken gereksiz kelimeler veya kelimeleri yanlış kullanmalar çokça olabiliyor. Yanlış kelimeler birkaç yönüyle olur. Bir yazılışını yanlış yaparız ya da konuş telaffuzunu yanlış söyleriz imlasını yanlış yazdığımız gibi ifadesini bazen aksan olarak yanlış söyleriz. Bazen de e, harf değişikliği filan yaparak yanlış yaparız. Söz gelimi yanlış kelimesini nice arkadaşlarımız yanlış yazıyor. Yanlış yazarak. Yanlış. Veya böyle söylüyor. Yanlış, yalın kelimesiyle alakalıdır. Tabii ki yanlıştır. Yanlışın doğru yazılışı yanlış, yanılıştır aslı. Yanılmaktan gelir. Öteki de yalından gelir. Yalnız, yalınız. Evet. Yalın ve yanılmak ayrı ayrı kelimeler. Söz gelimi ikinci körpü nerede? körpü diye bir kelime yok. kirpi diye bir kelime var. Herhalde köprü demek istiyorsun. Demek gerekir. Yazarken bazıları körpü diye yazıyor. Torpak. Evet. İlimon. Evet. Gibi. Yine kelimelerin yeri cümle içinde anlamı değiştirir. Ah oh! Çok başım ağrıyor az başım ağrımıyor da çok başım ağrıyor. Yani bir çok başım var, o ağrıyor. Halbuki başım çok ağrıyor demem lazım. Ağrımak çok, baş çok değil. Eski İstanbul Milletvekili konuşma yapıyor. Yani bir yeni İstanbul var, bir de eski İstanbul var. Eski İstanbul Milletvekili. Yani İstanbul'un sıfatı olmuş oldu. Eski İstanbul milletvekili derken neden mesela lazım? İstanbul'da. İstanbul eski millet nereden çıktıysa? Evet. İzinsiz inşaata girmek yasaktır. Bir izinli inşaat var, bir izinsiz inşaat var. İzinsiz inşaata girmek yasak. Evet inşaata izinsiz girmek yasaktır. Sağlam ayakkabı tamir edilir diye yazmış adam yine. Ne yapacağım ben sağlam ayakkabıyı tamir ettirerek? Ayakkabı sağlam tamir edilir diyecek. Sağlam ayakkabı tamir edilir diyor. İzinsiz inşaata girmek okumuşsunuzdur böyle şeyleri. Yer yer. Evet. Yeni durağa gelmiştim. E, eski durak ne olmuş evet yani durağa yeni gelmiştim diyecek evet bazen galata meşhur şeklinde olur Sözgelimi dolmuşların ön tarafına yazar Üsküdar Ümraniye işte 1 lira 75 kuruş Üsküdar Dudullu 2 lira İndi bindi 150 kuruş. Eyvallah öyle denmesi lazım ama hiç de öyle demezler. İndi bindi. Adam ine, binecekse niye iniyor? İndi binemedi de olabilir. İnecek var dersen. Evet indi bindi diye ben ücret alındığını veya böyle inilip binilince para istendiğini bilmiyorum. Ne denmesi lazım? bindi indi demesi lazım. Ee, ama öyle denmiyor. Söz gelimi sizde o yazıyı, indi bindi yazısını görmemezlikten gelin. Böyle deniliyor. Ne demek görmemez? Görmemez diye bir kelime var mı? Duymamaz. Görmemezlik. Görmezlik var. Görür, görmez. Görmezlik. Görmezlikten gelmek denmiyor ama görmemezlikten görmemiz, görmemiz. yani görmemez diye bir kelime olmaz görmem, görmem. görmemeli ayrı görmemedim, görmemedim gibi görmem. görmemedim <gülüyor> ahmedim gör der gibi tabi gülmemeli dersem ya memeye bir şey mi dedik <gülüyor> müstehcen bir kelime mi oldu Tabii burada gülmemeli de. Müstehcen mi oldu diye gülmeli o zaman. Evet. Bazen böyle tevriyeler de yaparsınız ama uygun yerde, uygun şekilde. Ee, evet. Şimdi... Bazen Galata meşhurlar vardır. Arapçadan, Farsçadan girdiği halde. Mesela serbest Farsçada başı bağlı demektir. Serbaş Farsça, Kürtçe bilen arkadaşlar bilirler. Serbaş demek. Best de bağlı demek. Başı bağlı. Halbuki serbest başı bağlı olmayan kimse için söylenir. Bazen böyle ters şeyler vardır. Evet. Söz gelimi Allah belanı versin. Amin. Demek lazım. Değil mi? Güzel bir dua. Ceza diyelim isterseniz. Bela imtihan demektir. Allah hayırla imtihan etsin de ceza daha çok. Allah cezanı versin. Güzel ceza ile cezalandırsın. Yani Türkçe'de kavga eder adam. Allah cezanı versin. Filan desen. Ee, halbuki karşılık demek ceza. Ödül anlamında da Kur'an'da çokça kullanılır. Bunun gibi bazen yanlış kullanılan kelimeler de vardır. Evet. Konuşma hızı dakikada 125 ila 175 kelime arasında olur. Evet. Bu konuşma hızına beynimiz bu kadar yavaşlamadığından çok yavaş algılar ve arayı bir şeylerle doldurur. Siz konuşmayı dinlerken beyniniz yaklaşık dakikada 450-500 kelime işleyecek kapasitede olduğundan 150 civarında dakikada konuşulan kelimelerden boş kalan vaktini beyin başka şeylerle doldurur. Memlekete gider, efendim konuşmacının gömleğinin renklerine bakar, işte ya saçı da bunun iyice ağarmış falan der. Yani bir şeyler bulur. Böyle yapacağımıza konuşmanın tahlilini yapalım. Konuya ne kadar uygun anlatıyor, hangi kelimelerle ifade ediyor, cümle kuruluşları nasıl, ifade tarzı nasıl, ve benzeri. Onun özetini çıkartalım konuşmanın. Ben olsam başka türlü konuşurdum. Şöyle yapardım. Konudan dağılmadan konuyla bağlantılı değerlendirmeler yapmak daha uygundur. Tabii konuşmanın 125 kelimeden daha yavaş konuşulması araya reklamların gireceği kadar çalışması neydi o Hüseyin Hatemi konuşmasına benzer bir kelime söyledi bekle bakalım ikinci kelime ne zaman gelecek nasılsa geldi kelime beklenilen geldi bekleyen ölmeden üçüncü kelimeyi bekle bakalım böyle çok yavaş konuşulmamalı benim şu anda yer yer bazen yaptığım gibi ee, evet. 175 kelimeden de hızlı konuşursa hızlı tren gibi karşıdaki de trene bakan gibi olmamalı. Evet. Ee, yani çok yorulur insan çok hızlı konuşanı dinlemek için, anlamak için. Ee, aşırı hızlı hızlı konuşursak anlaşılmaz da sözlerimiz. Anlaşılmış olsa bile insanı çok yorar ve zorlar. Öyle de olmamalı. Tabii konuşmada susku dediğimiz, tempo dediğimiz, hareket dediğimiz hususlar vardır. Bazen duraklarız, susku yaparız cümlenin arasında. Yani Bülent Tarık'ın konuşması gibi, adın için konuşması gibi böyle dar dar dar dar dar dar aynı tonda konuşmak rahatsız eder. Kalp atışı gibidir konuşmalar. Öyle olmalıdır. İnişli çıkışlı. Evet. Yani tempo olmalı. Hareket canlılık katmak için. Bazen sesi yükseltiriz, bazen duraklarız. Bazen biraz yavaş konuşuruz. Bazen altı çizilecek kelimeye vurgu yaparız. Bütün bunlar sesin kuvvetini, etkisini gösterir. Canlılık da katar. Ve konuşma tarzına göre anlatımı tarzımızı geliştiririz. Masal anlatacaksak ona göre. Yani uyku getirecek tarzda ve inandıracak olmuş bir şeyi anlatır gibi ses tonumuzu biraz yumuşak tutarak anlatırız. Fıkra anlatırsak bangır bangır bağırırız. Değil tabi. Onu da yine mizahi bir üslupla yine tatlı dilli ama kendimiz hiç gülmeden anlatmalıyız. Bazıları fıkra anlatır, kendisi başlar gülmeye, anlatırken kahkahayı basar, karşısındaki de ona güler. Fıkraya değil de anlatana güler. Çünkü o fıkra kahramanı olmuştur artık, gülünecek durumdur. Ama konuşmacının kendisine gülünmesi, onu değerini düşürmek demektir. Evet. Veya öyle fıkra anlatır bazıları ki hiç kimse gülmez. Kendisi de bozulur bu sefer. Ya niye gülmediniz filan dese bir türlü bir daha anlatır. Anlatmasını bilmiyorsan güldüremezsin tabii. Tek tek dinleyicileri gıdıklayacak halinde yok güldürmek için. E, o zaman hiç anlatmayacaksın fıkrayı veya anlatmasını bileceksin. Evet. Tempo lazım, hareket lazım konuşmada. Efendim şimdi özellikle senin konuşman ne kadar tempolu diyorsanız e, mazeretleri, bahaneleri saymayalım. Siz öyle yapın inşallah diyelim. Konuşma kusurları arasında e, ı, hı, ne demek onlar? İşte ben bir gün İstanbul'a gelirken sonra bilet şey alıyordum filan. Ya kekeleyenler veya yer yer söyleyeceği sözü zihninde hemen hazırlık yaparak değerlendiremeyen insanlar aralara ı'lar, e'ler koyar şey yani şey yaparken şey aklıma gelmişti. Şeye giderken canım. Hani şey var ya şey. İşte o şeyin yanındaydı öteki şey. Ne demekse. Evet. Ama bazen anlaşılır şeyler. Bir zaman Bülent Arınç öyle demişti. Şeyini şey yaptığımın. Evet. Şey şeyini şey yapmazsa şey de şey yapmaz. Bazen anlaşılır şeyler. Ama dediğim gibi o Bülent Arınç'ın ağzına biber sürerler öyle derse şeyle kurtarmaz. Evet. En iyisi biz şeylerden değil de şeysiz konuşmalardan bahsedelim. Yani. Ama bazen kasti olarak şey kullanılır. Evet. Bazen. Adını söylemek istemediğiniz. Bırak o şeyi canım dersiniz. Veya e, bir şey var dersiniz. E, evet. Değilse şey kelimesini de böyle aklımıza getiremediğimiz şey için sık sık kullanmak tabii ki konuşma kusuru sayılır. Evet. Normal kurallı cümleler kullanırız. Devrik cümle çoğu zaman hem zordur hem güzel kullanılmazsa eksiktir, yanlış olur. Günlük hayatta, günlük konuşmalar arasında yer yer devrik cümle kullanırız. Şiirde daha çok kullanılır. Bazen kafiye yapmak gerekirse, daha doğrusu konuşmalarda kafiye denmez. Ona ne denir? Konuşmalardaki ahenklik kelimelerin yan yana getirilmesine kafiye şiirde olur. Hayır, redif kafiyeyle yakın olan şiirde tekrar edilen eklere deriz. Konuşmadaki iç kafiyeye ne denir? Hayır. Ahin. Hayır, hayır, hayır. Yani öğrencileri biraz imtihan edelim. Bunlar Türkçeden, edebiyattan sınava girdiler veya kaç sene, kaçar saat, haftada Türkçe edebiyat dersi aldılar. Seci denir, seci. Ya biliyordun da dilinin ucundaydı ama bir türlü kopmadı oradan, yapıştı kaldı. Evet. Hocalara sorsanız bizim talebeler öğrenmediler, öğretemedik. Evet, evet. Evet, konuşma aslında arkadaşlar aklı kullanma sanatıdır. Nerede ne konuşulacak onu bilmek. Nerede susulacak onu tayin ve tespit edebilmek. Yani dille konuşulmaz, akılla konuşulur. Evet. Soru sormak da bir sanattır. Sormaz ki bilsin bilmez ki sorsun denir söz kelime. Ne zaman soracak, nasıl soracak? Bir insanın sor, soru sormasından kültürü, e, amacı, e, nice hususlar belli olur. Eğer konuşmaları tartabilecek durumdaysanız, karşınızdaki iki üç cümle bir şey anlatsın, söylesin. Siz onun memleketini Az çok kültür seviyesini, inancını, ahlaki yapısını, dünyaya bakışını, o birkaç cümleden yola çıkarak üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Ustaysanız çok az yanılırsınız. Evet. Dolayısıyla konuşma insanın bütün zenginliğini ve fakirliğini ortaya koyar. Kültür, yönüyle, bilgi yönüyle, seviye yönüyle memleketini de az çok ne yapar? Belli eder. Karadenizli ise Celeyrum der. Erzurumlu ise Celirem der. Güneydoğu'dan ve Güney'den ise Gelek der. Egeli ise geliyorum der ve İstanbul lehçesiyle konuşuyorsa geliyorum der. Az çok belli olur. Yani geliyor mu celeyru mu? Ne oldu? <gülüyor> belli olur. Evet. İnsanlar üç sınıftır konuşma konusunda. Bazıları daha önce söyledim ama tekrar ediyorum. Bazıları geveze mi? Gevezedirler. Sussa da rahat etsek veya gitsek veya bir cümlede biz konuşsak der insanlar. Bazıları gevese mi? Gevesedirler. Yani o varsa başkası yoktur orada. Sadece o vardır. Evet. Başkasına söz düşmez. Ondansa söz başkasına geçmez. Bu insanlar pek sevilmez kıktırır insanlar, susmasını bilmez. Yani sadece ağzı var, başka bir şey yok. Evet. Bazı insanlar da suskundurlar, sanki dilsiz. Bir şey sorarsınız, yani hayır demek bile zahmetlidir onlar için. Ya da omzunu kaldırır yukarıya, Cıkla veya omzuyla cevap verir. Ya da nasılsa bir kelime ağzından dökülür. Hayır veya evet diye. Yani bir teselli versin. Nerede? Bir hal hatır sorsun. Mümkün değil. Sanki kelimeleri ağzından kerpetenle çıkartacaksınız. Çok cimridirler konuşma konusunda. Evet. Dolayısıyla bu tür insanlar da pek aranmazlar. İhtiyaç hissedin. Varlığıyla yokluğu belli değil. Ha de mi vardın? Belli değil ki. Öksürdü, oradan anladık varlığını. Evet. Yani öksürmese belli değildi. Ee, bazı üçüncü tür insanlar vardır. Ağzından bal akar. Yok öyle... Arının yaptığı bal değil. Bu başka bir baldır. Efendim? Ağzına baktırır böyle insanların. Taşı gediğine koyar. Ama nerede konuşulacak? Ne zaman susulacak? Ne kadar konuşulacak? Onu iyi bilirler. Sözün hakkını verirler. Daha çok da sözünü özünde yaşarlar. Yani laf adamı değildirler. Salih amelin bir uzantısı olarak konuşmanın da salihcesini uygularlar. Evet. Söylerlerse hakkı söylerler. Bir yanlışı düzeltirlerse kırmadan dökmeden yaparlar. İnsanları daha çok müjdelerler. Efendim, insanlar sıkılmaz onun yanında. Onu ararlar. O varsa meclis şenlenir. Efendim, o yoksa bir eksiklik hissedilir. Bilmem farkında mısınızdır? Hangi meslek sahibi olursa olsun, işte bu üçüncü sınıfa girdiği oranda insanlar başarılıdır. Doktordur, avukattır, hadi avukat neyse, efendim öğretmendir, ne bileyim herhangi bir esnaftır ama tatlı diliyle müşteriyi çeker. Tatlı dilinden dolayı o doktora gidersiniz. Yani farkında da olmazsınız, niye o doktoru daha çok seviyorsunuz? Niye o terzi sizin için iyi bir arkadaş Niye falan meslekteki insanı değil de aynı mesleğe sahip filan kişiyi tercih edersiniz? Çoğunlukla konuşmadan dolayı. Ama geveze ve suskun olmayan üçüncü tip konuşmacıdan dolayı. Evet. Ne iş yaparsanız yapın daha çok insanları dilinizle sevdirirsiniz. Veya çok zenginsinizdir Cömertliğinizle sevdirirsiniz. Aranırsınız. Niye? Eliniz cebinize sık sık gidiyor diye. Öteki türlü de dilini güzel kullanıyor diye bir kimseyi ne yaparsınız? Ararsınız, tercih edersiniz. Bıktırmadan efendim, ihtiyacı olduğu kadar ihtiyaca en güzel cevap verecek konuşmaları. İşte bir aslında bunu öğrenmek durumundayız. Bu hikmettir. Nerede konuşulacağını, nasıl konuşulacağını, ne zaman susulacağını bilmek hikmettir. Hikmet, nereden, neyi, ne kadar, nasıl, niçin konuşma, konuşulacağını bilmek demektir. Kelime ve cümle vurgusu vardır. Konuşmada çok önemlidir. Yani dikkat çektiğimiz bir ifade vardır. Cümlenin diğer kelimeleri aslında dolgu maddesidir. Esas söyleyeceğimiz bir şey vardır. Onun, onu vurgulu söyleriz. Yani sana yüz kere söyledim. Burada vurgu yüz kere de. Veya şöyle olursa vurgu değişir. Konuyu yüz kere sana anlattım. Genellikle bu cümleyi bu şekilde kullanmayız da. Adamın biri, hadi kahveye gidelim, Ahmet müsaade etmiyor dermiş. Hadi biraz gezelim, tozalım, yok Ahmet müsaade etmiyor. Ya yanındaki arkadaşlar, Ahmet müsaade etmiyor, Ahmet müsa Hangi Ahmet bu? Demişler. Karaca Ahmet yani Karacaahmet mezarlığı ifade ediyor. Mezarlıkta ölümü gezmeye tozmaya Ahmet müsaade etmiyor. Yani Karacaahmet. İşte bizim de bahane bulundu. Kamera müsaade etmiyor. Çok çatınca gelecek hafta çalışmazsa bir de bana çok çatmıştın. Şimdi de ben sana çarpayım falan. Yapar mı böyle bir şey? kin gütmez değil mi bu makine? Yok iyidir bu. Aslanım. Yapmaz. Evet. Efendim, vurgudan bahsediyordum. Uzun bir cümlede mesela vurguyu nasıl, hangi yere getirirsek kelimeyi vurgulu olur. Yüklemin hemen yanına getirdiğimiz kelime vurguludur. Tabi yüklem nedir onu da herhalde hep biliyoruz. Evet. Cümlede fiil cümlesi ise fiil olan kelime ki cümlenin en sonuna gelir. İsim cümlesi ise dır, dir, dur, dür diye biten kelimeler genellikle yüklemdir. Cümlenin anlamının yüklendiği bir kelime. Onun hemen yanına gelen kelime vurgulu söylenmiştir. Mesela geçen sene uçakla... Ben Mekke'ye gittim. Burada vurgulu olan kelime ne? Mekke'ye Mekke kelimesi. Geçen sene ben uçakla Mekke'ye gittim. Gittim yüklem, ona en yakın kelime Mekke'ye. Eğer Mekke önemli değil de benim gittiğim önemliyse o zaman cümleyi şöyle kurmam lazım. Geçen sene uçakla Mekke'ye ben gittim uçakla gittiğim çok önemliyse, geçen sene ben Mekke'ye uçakla gittim. Mekke'ye gittiğim önemliyse, geçen sene uçakla ben, yani onu söylemiştim, başka ne kaldı? Geçen sene. Geçen sene ben uçakla Mekke'ye geçen sene gittim. Fark ettiniz. Evet. Dolayısıyla yükleme en yakın olan kelime Vurguludur. Yani altını çizmemiz, önemsememiz gereken kelimeyi yükleme en yakın yere getireceğiz. Efendim bugün biz Arapçadan neyi okuyalım? Emsileyi ezberledik. Bugün biz Arapçadan emsileyi ezberledik. Vurgulu ne oldu burada? emsileyi oldu. Bugün ezberlediğimiz önemliyse ne diyeceğiz? Arapçadan emsileyi biz bugün, ez, bugün ne yaptık? Ezberledik. Ne önemliyse ezberledik önemliyse o zaten yüklemdir. Onu da e, altını kelimeyi vurgulayarak söyleriz altını çirmiş oluruz. O şekilde kelime vurgusu yaparız. Yüklemi değiştiremeyiz. O yüklem cümlenin en sonunda kalır. Yani şöyle demeyiz. Bugün Arapçadan emsileyi ezberledik biz. O zaman ne olmaz? Vurgu yapılmış olmaz. Vurgu o zaman şöyle yapılır. Bugün Arapçadan emsileyi biz ezberledik diye kelime vurgusu yaparız. Ezberle deyip biraz ne yaparız? Vurgulu, tonlu söyleriz. Evet. Bazen kelime vurgusuyla söylenir. Ben senden çok çektim. Senden. Burada vurgu yaptık. Ben senden çok çektim. İnsanın ses tonuyla sertlik yumuşaklık alçalma yükselme perde perde değişikliği oluşur Buna ton deriz. Mesela aynı kelimelerle söylediğimiz halde farklı anlamlara gelecek tarzda konuşmuş oluruz. Mesela gel buraya bir kızma ifadesidir. Biraz daha ses tonunuzu sertleştirirseniz gel buraya. Bu şefkat ifadesidir. Aynı kelimeler ama etkisi farklı olur. Efendim bazen de şakayla söylerseniz gel buraya. Gel buraya. Çık, otur. Filan diye. Veya mesela kovma ifadesi olarak git derseniz veya tamam sen git git derse gelme hiç. Tamam keyfine bak. Gitme demektir bu. Veya bazen işte git dersiniz ama hiç rencide etmeden tamam gidebilirsin anlamında git dersiniz. Farklı farklı anlamlar çıkar. Söz gelimi anne çocuğunu sabah namazına kaldırıyor oğlum yatabilirsin yani can istemiyorsa kalkma anlamına gelecek şekilde oğlum kalkar mısın kalkıyorum anne tamam, tamam filan hadi yavrum namaz vakti geliyor geçiyor bu pek fazla etkili olmaz baba daha odaya bile girmeden oğlum haydi dedi mi tamam kalktım baba yani birisi yapma der gibi gelir. Birisi söz gelimi askerde, lütfen hazır olun. Kim takar böyle komutanı? Ha, rozet diye takarsınız. Sen hanım böyle mi yapmış askerliği? Yani konuşma tarzı çok etkiler. Yani aynı sözü bir başkası söyler, gülünç olur. Bir başka ağızdan çıkar çok ciddi bir etki uyandırır. Yani kelimelerin söylenmesi kelime seçimi kadar önemlidir. Arkadaşlar cihada gidiyoruz. Herkes silahlarını alsın. Sanki elma toplamaya gidiyoruz bahçeye. Herhalde böyle söylenmemeli bu ifade. Arkadaşlar cihada gidiyoruz haydi herhalde böyle mi söylenir hmm. ama Tayyip Erdoğan'ın nutuk atmasını düşünün herhalde evde yemek isterken hanım bir tabak daha yemek istiyorum hep nutuk böyle bağıra bağıra öyle diyordur herhalde bilmiyorum evet ee, yani sözün hakkını vermek tekrar edeyim sadece kelime seçmekle olmaz evet durak vardır noktalar virgüller hani meşhur adam ol baban gibi eşek olmaz sözünü adam ol baban gibi eşek olma seviyesine indirgemek gibi evet Bazen virgülü koymazsak veya nereye koyacağımızı karıştırırsak yanlış okuruz, yanlış anlatırız. Öğretmen Ahmet'le Ahmet konuştu. Öğretmen Ahmet'le konuştu. Öğretmen Ahmet'le konuştu. Öğretmen Ahmet'le konuştu. Anlam değişti tabii. Evet. Hasan Hoca'yı dövdü. Hasan hocayı dövdü. Hasan hocayı dövdü. Evet. Bir nokta bile bazen cümleyi değiştirir. Anlamı değiştirir. Kalem olsun ol katibi bed Kah bir harf sükutuyla bir nokta sükutuyla gözü kör eyler. Devamında Arapça kelimeler pek anlamazsınız. Kah bir harf sukutuyla surumuzu şuur eyler, Diyordu Fuzuli. O kalem gibi ince olsun veya kalem gibi kurusun. Kalemler kuru kamıştan yapılırdı eskiden. O kötü yazı yazan katibin ki kah bir nokta sukutuyla noktayı düşürerek gözü kör eyler. Göz kelimesi Osmanlıca'da kef-vav-ze ile yazılır. Eğer noktayı yazmazsanız kef vav rı, kör olur. Göz kör olur bir nokta unutmayla. Veya bir adam resmi yapın hani Cin Ali resimlerinde olduğu gibi bir noktayı koymayı unutun. Ne olur? Göz kör olur resim olarak da. Ee, meşhur evlendirin, öldürün şeyini anlatmıştım. Bir kıssayı. Ee, anlatırsam birkaç dakika geçer şimdi. Evet. Demek ki bunlara dikkat edeceğiz. Sunucu kadın yazarımızla konuşuyor. Sunucu kadın yazarımızla konuşuyor. Sunucu kadın yazarımızla konuşuyor. Virgülü değiştirdiğimizde mana değişiyor malum. Bazen kinayeli, tevriyeli de söyleriz. efendim. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kısaltılmış olarak söyleyeceğiz. Kaka tercahı gibi. Yani biraz altını çizersiniz. Kaka Tc dersiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorsunuz. Yoksa bir devlete hakaret falan etmiyorsunuz. Mesela birleşmiş milletler dersiniz. Efendim. Ya şeyle CHP ile YDP birleşiyormuş. Zaten onlar birleşti. Birleşti dersiniz. Evet. Yani e, bunlar biraz laf oyunu gibidir ama Cumhurbaşkanı çan kayada oturuyor. Ezan kayada oturacak değil ya, çan kayada dersiniz gibi. Yani bunlar kelimelerin e, aslında direkt anlamı olmayan farklı bir anlam yüklemek için kelimelerden ne yapılır? böyle yararlanılabilir. Evet. Evet. Birkaç şey de Türkçe'de söyleniş kurallarını da ifade edeyim. Mesela yumuşak ya çok yumuşak olduğu için kayar gider dilden. Pek söylenmez. Soğan, soğan demeyiz. Soğan deriz. Yumuşak ya yok gibi. yal demeyiz yağ deriz. Yağcı. Seni gidi yağcı. Yağcı demeyiz. Mesela Ala bey yazarız, Ala bey demeyiz. Abi deriz. Yumuşak yak kayar gider söylenmez. Evet. Yumuşak yerler tekrar edelim. Yazı da vardır ama söylenmede de pek olmaz. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Demeyiz. Efendim veya şu kağıdı ver, Kağıt, kağıdı kağıtı ver demek ağır gelir. Yine Türkçe yazıldığı gibi okunmaz. Hiçbir dil zaten tümüyle yazıldığı gibi okunmaz. Mesela olacağım diye yazarsınız, ben adam olacağım. Adam olacağım diye okursunuz veya söylersiniz olacağım diye söylenmez. Efendim e, seveceğim seveceğim denilir. Bunun gibi. Yine A'lar E'ler, O'lar, U'lar İ'ler bazen farklı okunur, farklı söylenilir. Nasıl diyeceksiniz? Üç çeşit a vardır bizde. Farkında mısınız? Üç çeşit a. Nasıl olur? Evet. Bir a vardır, kalındır. Bir a vardır, incedir. Bir a vardır, uzundur. Normal kara tahta derken. Kalın A kullandık. Lale derken A'yı inceltik. Lale. Efendim başka inceltten A'yı ama uzundur. Ince değil. Ama derken iki A'da uzun A'dır. Kanun derken ki a'nın uzun olduğu gibi ee, ince a mesela lastik deriz lastik demeyiz lastik lale evet ee, gibi efendim kainat hayır kalem normal kalındır kalem ama kainat a incedir lale gibi kainat kağıt gibi Kalın şey bir de uzun a vardır. Kanun, kari, caiz, fatih dediğimizde a'lar uzun okunur. Katip ince a'ya örnektir. Yoksa katip hem ince hem uzun. Kağıt sadece ince. Kainat hem ince hem uzun. E'ler de iki çeşittir. Bir açık e vardır, bir kapalı e. Bunları söz gelimi yabancılar bilmediği için çok farklı söylerler. Mesela ben gel, geldi ben geldi e okudu, söyledi ben derken biz yüzümüzde bir ben varsa ondan bahsederiz. e-incedir Bende. Ama ben dersem farklı kullanırız. Yani benle ben geldi ayrı geldi ayrı. Yani iki çeşit e vardır. Evet de evet yani evet demeyiz. Turistler bunu bilmediği için yani yabancılar kolay kolay yabancılar e, e, Türk gibi konuşamazlar. Elimde ne var? Elimde ne var? Ne oldu? Tuhaf bir şey oldu. El, yabancı anlamında el deriz ama buna el deriz. Bir e var, bir e var. Anlaşıldı? Ben var, ben var. El var, el var. Evet, ince ve kalın olmak üzere. Yine U'lar da kalın olur, ince olur, uzun olur. Bu şu derken normal kalın. Peki, ince U'ya bir örnek verin mesela. İnce U'ya. Şule mesela, ince mi? U, uzun U. Mesela ince U'ya örnek. sükün kün. Kun demedim. Sükût. Evet. Sessizlik anlamında sükût u ince oldu. Evet. Evet. Uzun u vardır. şöyle gibi, sude gibi. Evet. Ü'ler bazen kısın ol, kısa olur, bazen uzun olur yine. Mesela günah derken normal, kısa. Ama güya derken güya demeyiz. Gü diye uzattırırız. O zaman da uzun üdür. İ'ler de yine kısadır, uzundur. Efendim ince derken normal, kısa bir i. Ama kanuni derken i uzun bir i. Evet. Bunları niye söyledim? Laf olsun diye söylemedim. Laf a, ince oldu. Bakın laf olsun desem çok kaba olur, tuhaf olur. Evet. Bir de sonu ince ile biten aslında Arapça, Farsça kelimelerdeki ekler de ince olur. Saat derken siz zanneder misiniz ki ikisi de kalın ses? Ve eklerde kalın gelecek. Saatın kaç? Saatına bakar mısın? Oldu mu şimdi? Saatına bakar mısın? Hani saat derken iki tane kalın ses var. A kalın. Ses uyumuna girecek saatin. Öyle demeyiz. Çünkü saat kelimesi Arapça. T ile değil te ile yazılır. Saat. O yüzden de ekler ince gelir. Saatin var mı? Saate bir bak deriz. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Biraz bu kadar bilgi vermiş olayım. Konuşma konusunda daha ileride genişçe ne yapacağız? Yine müracaat edeceğiz. Bugün biraz pratik konuşma kusurlarıyla alakalı ee, örnekler verdim. Konumuz öyleydi. İnşallah sözün de özün de en güzelini ne yaparız? Oluştururuz. Sözün hakkını veririz. Ee, söz adamı değil. Ama sözü de güzel söyleyen adam oluruz. Şunu söyleyeyim. İnsanlar kelimelerle düşünürler. Kelimelerle dertlerini anlatırlar, kelimelerle iman ederler. Kelimeleri doğru dürüst kullanamayanın imanı da doğru dürüst olmaz. Kelime bilgisi zayıf olanın imanı da kuvvetli olmaz. Yani birisi araçtır, birisi amaçtır ama amaçlara güzel amaçlara, güzel araçlarla gidilir ve birindeki fakirlik diğerine de sirayet eder. Siz atlandıramadığınız şeye iman da edemezsiniz. İman etmek için önce onun dillendirilmesi lazımdır. İnsanın dillendiremediği şeye inanması, zihninin oraya Yönelmesi de mümkün değildir. Melek diye bir kelime olmasaydı veya onlara böyle bir ad veremeseydik, neye, nasıl inanacaktık? Meleklere nasıl inanırdık? Evet. Araf diye bir yeri bilmeyen cennetle cehennem arasını neyle izah edecek? Ve nasıl bir inanç geliştirecek? Gibi. Evet. Bugün biraz fazla başım ağrıyordu. O yüzden yer yer güzel konuşmayla alakalı diye konu olduğu için daha güzel bir sunum gerekiyordu. Bu kadar oldu. Hoş görürsünüz inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfirüke ve ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.